هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد قام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعونا سنن من كان قبلكم اذا سنن من كان قبلكم sizden öncekilerin yollarına uyacaksınız baba Yani bizlerden öncekilerin yoluna bu ümmet uyacak Bu ümmet Kur'an ve sünnetten uzaklaştığı sürece, Kur'an ve sünnetin cahil olduğu sürece, geçmiş ümmetlerin başına ne geldiyse, bu ümmetin başına da gelecek demektir. Galalet, cehalet, sapıklık, değil mi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Yahudi ve lanet etsin, lanet etti. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mehcil demişlerdi. Bunu peygamberimiz hayattayken söylüyor, değil mi? Bunu niye söylüyor? Bize tarihsel bir bilgi vermek için mi söylüyor? Hayır. Aynı şeyi onların yaptığı şeyi bizlerin de yapmaması için söylüyor. Değil mi? Sahabeler o kadar hırslı, o kadar azimli ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisleri duyan bu sahabeler vefat ettikten sonra direkt kabrine ne yapıyorlar? Kabri caminin dışında olmasına rağmen duvarlar örüyorlar. Ta ki insanlar ne yapmasın? Kabre doğru namaz kılmasın. Kabir ayrı bir şey olarak dışarıda dursun. Öyle bir ne var? Sahabelere bir özen, hırs var, azim var. Yeter ki ne olsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri Allahu Teala'ya şirk koşularak, ortak koşularak, mescit yapılarak, insanlar orada gidip namaz kılarak allah Teala Teala'ya ortak koşup da insanlar, müminler bu ümmetin insanları geçmiş ümmetlerdeki insanların e, lanete uğradığı gibi lanete uğramasınlar. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun tam tersini söylemiş. şimdi kafanızı kaldırın bakın. Yani Medine'ye daha gitmeyelim. Burada İstanbul'da İstanbul'un karşı yakası. Anadolu yakasında Yuşa tepesi denen bir yer var. Boğaza Nazır manzarası muhteşem. Yani gördüğünüz zaman orayı direkt Mekke müşriklerinin Lat şey Lat Menat değil mi? Ve da nu kavminin vad suva yağus yauq ve nesr Kur'an-ı Kerim'de zikredildi. Bunlar muşahıslar. Bu Buna binaen, atfedilerek yapılmış binalar, Allahu u Teala'ya ortak koşulan ağaçlar, türbeler, mezarlar. Direkt onlar geliyor senin aklına. Yani bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemi, yaşadığı çağı mücadelesini anlamazsa Allah'ın birlenmesinin, tevhid edilmesinin ne olduğunu anlayamaz. Hayat boyunca anlayamaz. Orucun faziletiyle uğraşır. Namazın faziletiyle uğraşır. Ama işin aslını anlayamamıştır. Bugün işte tebliğ cemaatine bakın. Adamlar her yerde geziyorlar, dolaşıyorlar, bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. İşin aslını anlamamış ki tevhidi. Patlıcan diyor, patates diyor, üzüm diyor. Allah-u Teala'ya gel namaz kıl diyor. Yani bundan önce ne olması lazım? Tevhid olması lazım. Şimdi gidin Yuşağ Tepesi'ne bakın. Adamlar, işte kıssası da hikayesi de ne? Bir çoban bir gün koyun otlatıyor orada. Koyunlara bakıyor ki bir yerde ot otlamıyorlar. Yani koyunlar bir yere geldiklerinde başlıyorlar ot yemeyi terk etmeye. Otlamıyorlar, ot yemiyorlar. Oradan çıkınca, başka bir yere yönlendirince hayvanlar var Adam diyor ki burada olsa olsa ne vardır? Bir mübarek yatıyordur evet. burada. Falanca diyor mübarek rüyasında gördü ki burada kim var? yuşa Kim bu yuşa Musa'nın yol arkadaşı. Yanında bulunan kimse. E, o zaman ne yapalım? Buraya biz bir Kabir yapalım. Kaç metre olsun? 8-10 metre. Kocaman böyle. Ondan sonra Kabir var. Kabir varsa ne olması gerekiyor? Mescid. Yani, sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kabirlerin yanına, önüne ne yapın? Mescid. Mescidi nereye koyuyorlar? Giderseniz görürsünüz. Tam kabrin arkasına yani Bir insan o camiye girer, o mescide girer, iki rekat namaz kılmak isterse direkt yönü Nereye dönüyor? Kabre doğru dönüyor. Öyle bir ayarlanmış ki kabir, yani mescit böyle yan yana, dip dibe. Tekbir getirip Allahu Ekber dediğin zaman karşında 10 metre bir ne var? Mezar var. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedi mi? Allah Yahudi ve lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edinler. İşte geçmiş ümmetler ne yapacaksa Bu ümmet de onu yapacak. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Bizim buna engel olma imkanımız yok. Ancak şuna imkanımız var. Doğruyu öğrenerek sünneti öğrenerek, Kur'an'ın bizden istediğini öğrenerek kendimizi ve çevremizi, ailemizi, dostumuzu bundan ne yapabiliriz? Kurtarabiliriz bu şirkten. İnsanlar şirke davet edecekler. Şirkin davetçisi olacaklar. Aleykümselam. O sebeple Şöyle hadisleri okuduğunuz zaman, hadisleri gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ki Allah, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hevasından konuşan bir kimse değildi. Vahiy konuşuyor. Ali radıyallahu anhu'yu Yemen'e için gönderiyor. Her gördüğün kabri ne yap diyor. Dümdüz yap. Her gördüğün kabri dümdüz yap. Hadis sahih müslümde hadis. Şu an bu ümmet ne yapıyor? Bize şimdi mezar mermercileri kızacak. Bir kişi öldüğü zaman hemen mezarı böyle yükselterek, mermer yaparak orayı bir türbe, vari bir şekilde sokuyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, İmam Bukhari de bu rivayeti naklediyor bize. Haddesana Ahmet ibn Yunus, Haddesana ibn Ebi Zib, Anil Mukbiri, An Ebi Hurayrata radiyallahu anhu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, لَا تَقُومُ سَعَةُ حَتَّى تَأْخُوذَ اُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرًا لِرَعًا بِذْرَعًا Diyor ki, Ümmetim, kendinden önce gelmiş olan ümmetlerin yürüdüğü yolda yürümedikçe, onların yaptıklarını yapmadıkça, karış karış, arşın arşın onlara tabi olmadıkça kıyamet kopmayacak. Yani onlara o kadar çok uyulacak ki, karış karış arşın arşın. فَقِيلَ يَا ya اللّٰهُ kafaris ve rum فقالوا من الناس ومن ومن الناس الا Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki yani Persler, Farisiler ve Rumlar mı? Onlardan başka kim olabilir ki diyor? Başka bir rivayette Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Kim olabilir ki diyor? Demek ki bu ümmet helak olmuş, hataya düşmüş, dalalete düşmüş, herkesi taklit edecek. Kur'an ve sünnetten uzaklaştık uzaklaştıkları sürece Adamlar ateşe tapıyorlar, ateşin üstünden atlıyorlar. Bu memlekette de var böyle bir şey. Lastiği yakıp insanlar Hıdrellez diye bir şey var. Bahara girerken. Onun üzerinden atlıyorlar. Avrupa'da adam Noel kutluyor. Değil mi? Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor. Bunlar da ne yapıyorlar gelip burada? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevledini kutluyorlar. Nereye kadar gidecek bu? Çok daha uzaklara gidecek. Kıyamet kopmayacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir insan yolun ortasında ne yapmadığı sürece? Zina etmediği sürece. Onlar çünkü böyle yapacaklar ve yapıyorlardı. Ya bir pantolon modeli çıkıyor Avrupa'nın, Amerika'nın en köşesinde. İstanbul'un en ücra, en varoş kentinde bakıyorsun ki çoluk çocuğun altında o pantolonlar. Bir eğiliyorlar, bütün şeyleri, belleri, şeyleri, kabba tarapları açılıyor insanlara. Ya Yani bu kadar... E, modarnas evrensel oluyor işte insanların taklitceği eee duygusu. Diğer rivayet diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari diyor ki hadesena Muhammed ibn Abdul Aziz, قال حدثنا ابو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن عن عطاء عن ابي سعيد الله عنه قال عن sallallahu aleyhi ve sellem kal. Sunenem hünkârına kablakum şibran bir şibur. Sizlerden öncekilerin yollarına karış karış yiyeceksiniz. Zira an bir zira, arşın arşın. Arşın böyle 63 70 santimlik bir mesafe. Hatta levuda halu, şah diyor, onlar diyor girseler, Cuhra dabbin, dab denen bir hayvan var, çölde yaşar bu hayvan. Böyle kertenkele'nin kaplumbağa kadar ve daha büyük halini düşünün. Böyle etli bir şey. yenmesi de caiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor yiyemiyorum kendi yaşadığım topraklarda diyor böyle bir şey bulamadım. Benim kavmim, kavmim. benim yani memleketimdeki insanlar bunu yemiyor ama yenenlere de bir şey demiyor Resulullah. Onun için yenebilir. Bu hayvan diyorlar ki yerde çölde çukurlar içinde yaşar. Köstebek düşünün. Ama köstebekten yuvası daha farklıdır böyle. Nedir? Girintilidir. Şeyi o hayvanın e, yerin aç, iç, içine açtığı yuvası. Yani oraya yuvasına ulaşmak zordur o hayvanın. Ulaşamazsın ya. Yani. Ne yapıyor? Çünkü yani zikzak çizerek yerin altında böyle zikzak çizerek iniyor. Direkt inse çıkarması kolay olur, yakalanması kolay olur. Ama böyle zikzak çizdiği için biraz daha zor. Onun için bu hayvanı avlayan avcılar Bu hayvanı yuvasından çıkarmak için ya yuvaya su döküyorlar, hayvan ne yapıyor? Su girince yuvasına dışarı çıkıyor, çıkmak zorunda kalıyor. Ya da duman, arabanın egzozunu getiriyorlar deliğin oraya, adam böyle egzozdan basıyor, gaza basıyor, egzozdan duman çıkıyor. Hayvanın yuvasına gidiyor, oradan hayvan çıkmak zorunda kalıyor. Öbür türlü yuvası kolay ulaşılır bir yuva olsaydı direkt vur kazmayı çıkar hayvana. abi merakları için anlatıyorum. Bilmiyorum burada o hayvanı yiyebilecek, yiyeceği sard edebilecek insan çıkar mı? Ben gördüm çok manzarası hoş bir manzara değil yani. insanın pek iştah açılmıyor yani. <gülüyor> Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şayet diyor insanlar onun yuvasına girseler sizler de diyor onlara tabi olup girersiniz. Yani taklitte Onları taklit etmede, onların peşine ardına düşmede öyle bir noktada olacaksınız ki, bu ümmet öyle bir noktada olacak ki, bu kadar onun yuvasına girmek zor olmasına rağmen onlar bunu yapıyorsa siz de ne yapacaksınız onu? Yapacaksınız. Yani bugün bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ben ben bakıyorum. Yani adam geçim sıkıntısı yaşıyor. Elinde köpekten geziyor. Adamın tipine bakıyorsun, köpeğe bakıyorsun. Adamın yaşadığı mahalle, semte bakıyorsun. Üstündeki kılığına, kıyafetine bakıyorsun. Yani hiç alakası yok yani. Neden bu hale geliyor bu insanlar? Taklit. Az önce söyledik ya, tevhid konusunda hep taklit var. Yani kiliselerde ne yapılıyorsa hemen hemen ona benzer şeyler bugünlerde ne yapmaya başlandı? Camilerde daha yapılmaya başlandı. Kilisede bir sandık koymuşlar böyle kutu. Gidiyorsun, oraya ne yapıyorsun? Bağışta bulunursun. Şimdi aynısını camilere koymaya başlamışlar. Gidiyorsun, oraya ne yapıyorsun? kiliselerdeki gibi. Yardım kutusu var, oraya bağış atıyorsun. Ne bileyim, değişik değişik böyle şeyler. İşte kiliselere gidiyorsun, bakıyorsun. Kapalı bir perde var, içine oturuyor papaz. İnsanlar gidip ona günahını anlatıyorlar, o da onlara ne yapıyor? Temizliyor, değil mi? Bizimki avanaklar da, cahiller de kalkıyorlar binlerce kilomda uzağa giderek Şeyh Efendi'nin yanına şeyhin halatını, ipini, elini tutuyorlar. Şeyh Nabi onlara tamam diyor. Temizlendiniz. Yani bu olacak. Peki bundan kurtuluş ne? Kitap ve sünnet. Kur'an ve sünneti okursak, amel edersek, yaşarsak fırkayı naciyeden oluruz. Eğer okumazsak O kadar komik durumlara düşürüz ki düşeriz ki onlar dap denilen bu hayvanın çöl hayvanının çukuruna girse biz de gireriz. Sahabeler diyorlar ki: "Kulna ya Resulullah, el-Yahud ve'n-Nasara." Ya o Yahud nasara onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı ey Allah'ın Resulü? Aleyhissalatu vesselam diyor ki: hemen Yani kim olabilir ki başka? Kim olabilir ki? Onlar tabii yani. Demek ki bu ümmet ne yapacak? Karış karış adım adım bizden önceki ümmetlerin yaptığı şeylerin aynısını yapacak. Bizler buna düşmek istemiyorsak, helak olmak istemiyorsak, mahvolmak istemiyorsak, bunların bulaştığı bu şirkten itibaren, yukarıdan başlayın, günahların en büyüğü nedir? Şirk. Ta en küçüğüne kadar Kur'an ve sünnete savunmamız gerekiyor. Yani Kur'an okuyan adam, Hadisleri okuyan kimse Allah Teala anlayarak okuyan kimse kalkıp da ya falan da şey heyedeyim de el vereyim de elini tutayım da tövbe etsin de benim ben de tövbe edeyim de benim günahlarım affosun da demez falanca türbeye gidip yedi kere dönmez adam anlatıyor diyorduk diyor hocam Kabrin etrafında yedi defa dönüyorduk diyor Kastamonu'daki falanca türbeye gidiyorduk orada diyor yedi kere dönüyorduk. Bunlar yani vaka yaşanan gerçek olaylar aramızda. Bunları yapmış ve yaptık, yaptığından dolayı da tövbe etmiş kardeşlerimiz de var elhamdülillah. Neden bu işler yapılıyordu? Neden bu şeylere yelteniyor insanlar? Kur'an ve sünneti bilmedikleri için onun nuru ile yolunu aydınlatmazsan ne olacak? Şeyh Efendi'nin nuruyla, şirkin nuruyla kendini aydınlatmaya çalışacaksın ki onlarda nur dönemli şey yoktur. Evet, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dalalete davet edenin, dalalete çağıranın yahut İslam'da güzel bir sünnet, güzel bir yol açan kimse, çirkin bir yol açan kimsenin günahı bağımlı. Bu da çok tehlikeli bir şey. Adam bir bord koymuş oraya, kötü bir kadın resmi koymuş, reklam firması. Her geçen yılda bakıyor. O adam oraya koyduğunun günahınla birlikte bakanların günahını da ne yapıyor oradan? Yükleniyor. Tabii tamam, bu günah olarak. Şirk de aynı şekilde. Bunlar önümüzdeki hafta Allah nasip ederse demin edeceğiz. Subhanakallahu <gülüyor> ve hamdik.